Çünkü manevi alemde, maddi alemdeki bunların her kumandanın maneviyatta bir şeyi vardır onun. Ve, var. Tabii. Velev ki kafir olan. Velev ki kafir olur. Velev ki zalim olan. Kalk nasıl olursa bilek öyle olur. Silavayı, sizi biliyorken sebep oluyun, biliyorken. Çünkü kalpler Allah-u Teala'nın Allah yedi kudretindedir. Siz nasıl olursunuz? Siz ida edinler öyle olur diyormuş. Hade, evet. Mesela Cengiz Geldi vakıpta Bağdat'a. Evelim çok rum yaptıkları eczacı faisi Ayukaş'le şey, diye şikayet etmiş. Dedi gidiz mi şey düseriye Solinis diyor. Birileri karşılığını diye adam şey var diyor. Çadır olayı seslendim. Artık yeter diyor adam. Tereddütlü gizdi. Hayır. Son bariğimizün üstünden kimse yok. Bırakır mı Cengiz Bağdat'ı? Aldık. Cengiz. Dönlük de öyle. Geldi Ali Osman'ı yıktım. Çıktı gitti. Ateş tufanı giyiyor. Tahtı şeyine geçmiş. Zaptına. Bıraktır mı? Sonra bıraktılar. Çıktı gitti. Onda da öyle. Emir Sultan söylediler. Dedi ki onun ordusunda bir kör nalban var dedi. Bir gözü kördürdü. Ona gidip söyleyeyim benden selam söyleyeyim. Artık gider Şimdi siner Emir Sultan. Dediler ki İmşah'ın dedi iman edinler. Dediler ki gidip söyleyelim. Dedi ya kör nalban kim? Tümünün kin dediler. Öyle şey mi oluyor? Saçmalı. Efendim, bir kısmına biz gittik söyleyeceğiz dedi. Söylediler Muzla Körnol'dan. Hay hay başını emrederler biz. Sabahleyin bir taktik yönü yasıyor. Ordu çekti. Gittiler. Emirlendir başlar. Zaman Sabah Zaman edersin. Hatta bunu şey bir sözü ya nedir o? Çıkartmayı yapan zat Amerikalılara benim sözüm ay, var. değil mi? Ağzına var. Patron. Yok Patron. Evet. Ankara'ya geldiği vakitte söylediler dedi ki biz çıkartmayı yapacağımız vakitte rüya ile hareket ettimler dedi. Rüyamda şöyle bir zat geldi şu kıyafette bir zat. Gazetelerde var. Şu saatte yapacaksın, çıkartmayı şu saatte yapacaksın dedi. Ben o saatte değer Eğer çıkarsaydı böyle bir, bir saatte büyük fırtına kopmuş, asker karaya çıkamazdı dedi. Evet. Öyle şöyle. Yani kaç gün artırırdılar? Evet. Efendim şey, bu emirler kaza ve kadere uygun oluyor. Yoksa değişebiliyor mu bazı? bazen? Değişmesi da değiş, de kader nedir onu? Yani yumuşuyor. Işte. O da o da kaderdendir. O da kaderden. Yani kadere uygun yani o evet. merak falan. Evet. Bu madde olarak mantığı şeffetleri gibi da onların şeyleri var, Amellerinin sıfatları var. Sakıncası çoksa Mustafa Kemal de bu harekatı yaparken bir emirle mi hareket ediyor? Tabii. Elbet. Bazen insan yaptığını bilmez. Yaptırırlar. Alet olarak kullanırlar. Kepçeyle çorba verildiği vakitte bir tasın içerisine. Kepçe mi çorba verir ver yoksa kepçeyi tutan bir kol mu vardır? Bazı insanlar kepçe vaziyetindedir. O kol onu öyle kullanır. Neyi kullanacaksın? Hiç allah Teala değil mi? Kur'an'daki Cenab-ı ki bir varaka dahi benim izim olmayınca oynamazdı deyince Kur'an'ın terimleri yerinde. Kim, kim diyeceğim bir şey yapar.